1255, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in eşhabını namaz kılarken gören Ebu Süfyan'ın, eşhabın Hazreti Peygamber'e uyması hakkındaki sözü, evet, Hazreti Peygamber, ey Eba Süfyan, Müslüman ol, kurtul, dedi, Ebu Süfyan Müslüman oldu, Abbas onu çadırına götürdü, sabahladıklarında halk sağa sola eğilmiş, namaz ve abdest için su arıyorlardı, Ebu Süfyan, ey Ebel Fadıl, halka ne oluyor, yoksa onlara bir emir mi verilmiştir, diye sordu, Abbas, hayır, fakat onlar namaza kalktılar, dedi, Ebu Süfyan'a da, kalk sen de abdest al, namaza gidelim, dedi, Ebu Süfyan abdest aldıktan sonra beraber Hazreti Peygamber'e gittiler, Hazreti Peygamber başlangıç tekbirini aldı, eşapta da onunla beraber tekbir aldılar, Hazreti Peygamber sonra Rüku'a vardı, onlar da vardılar, Hazreti Peygamber doğruldu, onlar da doğruldular, Ebu Süfyan bunları gördükten sonra, Abbas'a, şimdiye kadar, bu şekilde bir kimseye itaat edildiğini görmedim, ne soylu İran ki? İsra'larına, ne de nesiller boyu hüküm süren Rum imparatorlarına, halk bu kadar itaat etmez, ey Ebel Fadıl, yeğeninin hükümdarlığı ne kadar büyüktür, dedi, Abbas, bu hükümdarlık değil, peygamberliktir, işte bunun için, Eşabı ona bu saygıyı gösteriyorlar, dedi.